Rabbı âbud bıkmenemazat şeyatınl ve âbud bık Rabbı ihdırıon. âbud bî Allahın şeytanı Rûjim, bî Allahın rûhmanı rûhîn. Vâma men kafem anqâma Rabbı men heln fşâni hawa. Fâinn al jen tâhi al mawâs. Câdî Allahu azzâhim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 Bunların hepsini hakkında, faziletler hakkında birçok hadis-i şerif varid olmuşum. Ben de ne yaptım? Salih amelleri kendime ee, dayanak kabul ettim. Kabrimde kandil olsunlar. E, bana enis ve yoldaş olsunlar. E, özellikle Kur'an-ı Kerim hakkında hatim dualarında geçiyor. Allahümme cehalil Kur'an elena fid dünya karina. Bak hep ha. Nereden biliyorsun onları?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 Ve nazaru ille Kabe'ye Kâbe bakmak. Ve nazaru ilacil anne babanın yüzüne bakmak. Ve nazaru ilacil Alim, Alimin yüzüne bakmak. Ve nazaru ilacil Zemzem, Zemzem'e e bakmak. Zemzem işini kuyusu dere şeyi açık değil ama Zemzem suyu böyle kavanoz içine koysan şeye cam ekana Zemzem şerife baksan ya ve etpultu hatta. Zemzeme bakmak bile günahları silgiliyor. Ya. Zemzem başka bir şeye benzemez. Ee, ne niyetle içersen o oluyor. Dolaşılan Musaf'a bakmak. Ümmetimin en eftel ibadeti Kur'an-ı Kerim'i bakarak okumak. İşte harflerini düzgün çıkartmak lazım. Talimine, tecvidine, riayet lazım. Talim tecvid üzere bilmediğiniz sureleri okumamak lazım.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 Efendim, e, o sureleri Yasin Şerif çok e, heves ediyorsunuz, rağbet ediyorsunuz. Yasin Şerif ne demek? Bir kere Yasin Şerif okusa, on kere Kur'an-ı Kerim katmetmiş olur. On kere. Ben kara Yasin ve cilla fi leyletin bir gecede Yasin Şerif'i Allah rızası için okusa, hufir aleyhu. Bütün günahlar af olur. Ben kara Yasin sadren nihâr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 Ne niyetle okunursa olur. Makara cayiun illa şebiha. Hangi aç okusa mutlaka doyar. Makara mescuun illa hullisa. Hangi hapisteki okusa mutlaka kurtulur. Çıplak o elbise bulamayan okusa mutlaka Allah ona giydirir. Yani sebep yollar. Makara meridun illa şufiye. Hangi hasta okusa mutlaka şifa bulur. Makara musafirun illa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 azaptan kurtuluş için cennette dereceler salih ameller mezara geliyor. En başta Kur'an-ı Kerim geliyor. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'e inanmak başta eli Sünnet'e göre itikad hatası. En başta onsuz hiçbir amel fayda vermiyor. E ondan sonra e, işte ümmetimin ibadetlerinden faziletlisi Kur'an okumak. Tabii ki farz namazlar, farz oruç, farz hac, farz zekat ayrı bir şey. İslam şartlarını konuşmuyoruz ama nafile ibadetler fazail amal,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 Şah-ı Akşibend Hazretleri Seyyid, Abdülkal Gele Hazretleri Seyyid, Ahmet Rufa Hazretleri Seyyid, Ebul Hasan Şahzeli Hazretleri Seyyid, İbrahim Düsüke Hazretleri Seyyid, Ahmet Bedevi Hazretleri Seyyid, zaten hep tarikatleri Kur'anlar falan hep Seyyid zatlar. Mevla onlara nasip etmiş. E, yani bu Ehl-i Beyt bu, bu sevgisi. Ve kıraatil Kur'an. Çocuklarınızı ne üzere terbiye edin? Kur'an kıraati ve tilaveti üzerine teydiyip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 şey değil, haram değil ama evinde olsa güzeldir. O etrafında ise evinden kaldırıldığı zaman istikbalu <gülüyor> cunudullah teala. Allahu Teala'nın orduları karşılar onu. Kapıdan bütün ordular bekliyor. Halbuki bak görsün garibanın biri salih bizzat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 Ayakların tarafına ne geliyor? Oruç. Yani Ramazan şerif farz oluştur. Nafile oruçlarında varsa bol bol gelir. Bol bol gelir. Ayak tarafına geliyor. Ve meşhûl el mescidi. Mescide giderken adım atıyorsun ya buraya geldin şimdi. Namazlara gittin, cemaatlere sohbetlere. O adımların geliyor. Bunlar hep şekillenmiş. En güzel surette. Nur gibi geliyorlar. O, orada ananı mı istersin desen? Ananı istemezsin. Ne yapacağım anamı dersin. Yani onların suretleri nur gibi ya, onlar sevimli. Mescitlere yürümesi ve taati, ve taatuhu, diğer taatleri, ibadetleri, zikirleri, tesbihleri, rabıtları, murakabeleri ve zikruhu zikirleri, işte okuduğu ben bir senelerdir okuyor Şu dua, şu zikir, şu dua anlatıp anlatıp dergileri, kitapları doldurduk. Daha da eksik çok var. Bu taatler ve zikirler giriyor. An <gülüyor> yemini sağ tarafına, ve şimali sol tarafına ve tenahhad sabru fi nahiyetil kabri. Sabır çilelere, musibetlere, hastalıklara efendim sabırlı olmak yani Allah'tan razı olarak tabii ki. Bu sabır ve <gülüyor> a'mali amellerin en üstünü. Amellerin en üstünü sabır. Çünkü sabrın müteallekatı düştür. Sabır sadece hastalığa sabır değil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 allah Teala mezara cehennemden böyle bir boyun çıkıyor. Cehennem şu anda mevcut. Kabire gire gire girenlere cehennemden bir, böyle bir gerdan gibi çıkıyor böyle bir şey. Yani, e, konuşmacı gibi. <gülüyor> Başından doğru ona azap etmeye doğru, onu teftiş etmeye, onu bir deşmeye, bunda benlik bir şey var mı? Yani, azap edebileceğim, buna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 O düşünce azap bir dolanıyor onu. Onda girecek yer bulamıyor. Mevla rahmetiyle onu sarf ediyor, def ediyor. Feekûlü sabrul ile Sabır kenarda duruyor. Adam sabırlı. Dünyada sabretmiş hepsi. Allah'tan razı gelmiş. Diğer amellere sabır diyor ki. Vaziyeti gördünüz diyor. Ama yani hiçbiriniz başarılı olamasaydınız. Ben devreye girecektim diyor. Ama bana lüzum kalmadı diyor.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 Tabii ki namazın cevabı belli onun cevabı bunun cevabı sabır inne meveffes sabirun ecrem bi hisab ancak sabredenlere mükafatları hesapsız verilecek. Her amele hesaplı sabredenlere hesapsız. Mevla onları mahşerde böyle ortaya alacak ve buyuracak ki ücretiniz bana aittir. Ve başlarından aşağı sevaplar ve dereceler dökülecek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 Bunu şimdi burada konuşmakla olmaz. Başınıza ve alemenne fi's sabr ala ma tekrehu hayran kesira. Hadis-i şerifte İbn Abbas Hazretleri'ne ey gulam, ey çocuk dinle beni diye buyurduğu uzun bir hadis ekseri okuyorum. Peşinde sonunda bu geliyor. Bazı rivayetlerde bu yok. Ama bazı rivayetlerde bu var. İstemediğin şeye sabretmen de çok büyük hayırlar göreceksin. İstemiyorsun. Araban bozuldu, kırıldı. Ayağın kırıldı.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 tam vefat edecek, hatta vefat etti sandılar, üzerinde örttüler. Hadsal Efendi'ye de olmuş öyle. Hadsal Efendi Hazretleri, mübarek, yattı diyorlar, üstünde örttük, canı çıktı diyorlar. Evliya Allah'tan biri gelmiş, hiç tanımıyoruz diyor. Oğlu falan anlatıyorlar orada kitapta. Biri gelmiş, hemen buz sürmüş kollana falan, biraz sonra canlan, dirildi ama diyorlar vefat etti. Çünkü şeyi çıktı bütün diyorlar. Buz oldu diyorlar. Allah! Böyle işler oluyor. Ama eceli demek daha gelmemişti. Kaç nefes devam edecek? O zaman o, tabii o sonra 50 senesinde bu. 91'de mi vefat etti? Ondan sonra yaşıyor tabii. B böyle zatlarda böyle haller olur. Ama onun eceli yine ne zamandır esas eceli? Öldüğü zaman. Üstünü örttüler. ki vefat etti. Baktık bir nur gördük. Başından çıktı. Tavanı yaktı yani. Tavanı yırttı gitti. Sonra bir nur gördük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 İlim yok, bir şey yok bizden. Ne korktayacak ya. Mevla konuşturuyorsa onu ahiretten haber var, dinlesene. ki evet Efendi Hazretleri, gördük. Dedi ki ben her gece secde suresini okuyordum. Çünkü sünnetti. Resulullah s.a.v. secde ve tebarekeyi okumadan uyumazdı. Bu davut hadisi. Kâne Sallallahu aleyhi ve sellem uyumazdı. Hatta elif elifle amîme secde, üç sayfa secde suresi. Cuma sabahları kıldırıyordum ondan ya.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 Ya diyorum bu şeyce surecis halbuki bizim efendi hazretleri ah bizim efendiler evladım bir şey sünnetse fazilet arama bütün faziletler ondadır. Ama insan yine de ne duymak istiyor? Yani kaç cevap? Matematikçiyiz ya böyle. Kaç cevabı var? Kaç huri, kaç gılman, kaç vildan, kaç kasır, kaç köşk, kaç saray, böyle ucuz ucuz işler.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 Mahşerde pek arayacağınızı tahmin etmiyorum. Cennette toplanacağınız garanti. Cennete girenin yanında öbürleri toplanacak. Hangisinin makamı yüksek? O dedenin yanına hepsi iltihak edecek. Ama 50 bin sene bir çetin süreç var. 50 bin sene. Diyecek ya mübarek sen kimsin ya? Anam kaçıyor babam kaçıyor. Sen beni bırakmadın. E mahtarifuni sen beni tanımıyorsun musun hala diyecek ya de bir böyle boş bulunuyorsun, beni soruyorsun. Fakat sahibdüke fi kabrike ve dünya Sen dünyada da seninle beraberdim. Kabrinde de seninle beraberdim. Ene ne amelüke? Ben sen amelinim ya. Namazın orucunum, zikrin, sohbetinim. Cuma geceleri, salavatlarım ya. Okuyalım haydi unuturuz sonra. Allahümme, Allahümme salli ve sellim Allahümme ve barik ala seyyidina, Allahümme Allahümme seyyidina Allahümme muhammedin nebiyil ummi Allahümme el habibil alil -al kadri.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 Evem zahmetlerini katlanacağım diyecek. Allahım böyle salih ameller bize müessere Allahım şu Cuma geceleri şu sohbetlerimizi bize eniş ve yolda şeyilesin. Allahım bu cemaatlere devam sabah nasip eylesin. Amin. Subhanallah alil ve ala Allah nasır kırdıak ve cennet. Sallallahu aleyhi ve sellem. سلم التسليم كثيرا والحمد لله رب العالمين بجن جشف لنا رواحين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين